Zor günlerin adamı sadık insan. Genel biyat. Murat Müslihan. Ebu Bekir'e radıyallahu anh beni Saide'nin çadırında biat edilmişti. Ertesi gün Müslümanlar toplandı ve genel biat yapıldı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Bekir'e çardağın altında biyat edilmişti. Ertesi gün Ebu Bekir minbere çıktı ve oturdu. Ömer kalktı, Ebu Bekir'den önce bir konuşma yaptı. Allah'a layıkıyla hamd etti ve sonra Ey insanlar! Dün size vefat acısıyla söylediğim sözleri ne Allah'ın kitabından ne de Resulullah'ın sözlerinden çıkarıp aktarmış değilim. Ancak ben Resulullah'ın sonuna kadar işlerimizi idare edeceğini düşünüyordum. Muhakkak ki Allah size içinde hidayet olan kitabını ve Resulünün sünnetini bıraktı. Eğer ona bağlanırsanız, hidayet içerdiği için Allah sizi hidayete erdirir. Muhakkak ki Allah sizin işinizi en hayırlınız üzerinde topladı. O Resulullah'ın arkadaşı ve mağarada oldukları sırada ikinin ikincisiydi. Artık kalkın ve ona biat edin, dedi. Çardağın altındaki biatten sonra insanlar kalktılar ve Ebu Bekir'e genel biat ettiler. Sonra Ebu Bekir kalktı, konuştu. Allah'a layıkıyla hamd etti ve sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım halde başınıza geçtim. İyi idare edersem bana yardım edin. Kötü davranırsam beni düzeltin. Doğruluk emanettir. Yalan, hıyanettir. Sizin en zayıfınız, hakkını Allah'ın izniyle alıp verinceye kadar benim katımda en güçlünüzdür. Sizin en güçlünüz de üzerindeki hakkı Allah'ın izniyle alıncaya kadar benim katımda en zayıfınızdır. Allah yolunda cihadı terk eden hiçbir topluluk yok ki Allah onları zillete düşürmesin. Aralarında fuhşun yayıldığı hiçbir toplulukta yok ki Allah, Onlara umumi bir bela vermesin. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Allah'a ve Resulüne isyan edersem bana itaat etme yükümlülüğünüz kalkar. Kalkın namazı kılın. Allah size rahmet etsin. İslam'a göre bir kişi halife seçildikten sonra bütün Müslümanların ona biat etmesi gerekir. Ebu Bekir de radıyallahu anh halife seçildiği için Müslümanlar topluca ona biat ettiler. Halife seçildikten sonra hiç kimsenin sebepsiz yere ona biat etmekten geri kalması, ona biat etmemesi caiz değildir. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim ölür ve boynunda biat yoksa cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Biat, kişinin halifeyi emir kabul ettiğini bildirmesi ve ona bağlı kalacağına dair söz vermesidir. Kişi, birine halife diye biat ettikten sonra ne üzere biat etmişse ona bağlı kalmak zorundadır ve şer'i hiçbir sebep olmadan sözünü bozmamalıdır. Şayet biri biat ettikten sonra sebepsiz yere biatını bozarsa, halife isterse onu cezalandırabilir. Biatı bozan şer'i tek sebep, halifenin dinden dönmesi küfre girmesidir. Küfre giren bir yöneticinin Müslümanlar üzerinde velayeti olmadığı için biat da kendiliğinden bozulmuş olur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Allah kafirlere müminlerin üzerine yol vermeyecektir. Nisa suresi 141. ayet Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah bizi çağırdı, biz de kendisine biat ettik. Bizden söz aldığı şeylerin arasında Sevinçte ve tasada, darlıkta ve bollukta kendisini dinleyip itaat etmemiz, kendisini şahsımıza tercih etmemiz ve işin ehline karşı çıkmamamız vardı. Ancak bir küfür görmemiz ve buna dair elimizde Allah'tan bir derin bulunması hali müstesna dedi. Küfrün dışındaki hiçbir sebep biatın bozulmasını meşru kılmaz. Biat kavramı İslam'da önemli olan kavramlardan olmasına rağmen, günümüzde en çok basitleştirilen kavramlardan biri haline gelmiştir. İnsanlar hiç düşünmeden birilerine biat ettikleri gibi, hiç düşünmeden biatlarını bozabiliyorlardı. Oysa Müslüman sözünün adamıdır, verdiği sözlere bağlı kalır. Verdiği sözlere bağlı kalmamak münafıkların özelliklerindendir. Dört şey vardır ki, kimde bulunursa o katıksız münafık olur. Kimde bunlardan bir haslet bulundurursa, Onda nifaktan bir şube vardır. Konuştuğunda yalan söyler, emanete hıyanet eder, söz verdiğinde tutmaz, düşmanlık yaptığında haddi aşar. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sözünü bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu falanın vefasızlık alametidir diye ilan olunacaktır. Günümüzde birçok insan birilerine bağlı kalacağına dair söz verdikten sonra çok basit sebeplerden dolayı bu sözünü bozabiliyor. Oysa zikredilen birçok sebep, fiyatın bozulmasını meşru kılmayan sebeplerdir. Genel olarak fiyatı bozmaya sebep olarak zikredilen, hakikatte ise şer'i bir sebep olmayan birkaç örnek zikredelim. Normalde İslam bizden işleri ehnine vermemizi ister. Bu konuda Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Allah emanetleri ehline vermemizi emrediyor. Nisa suresi 58. ayet Peygamber dedi ki, emanet yitirilirse kıyameti bekle. Sahabeler, emanet nasıl yitirilir diye sorduklarında, iş ehli olmayana verilirse emanet yitirilir buyurdu. Bazıları işlerin ehline verilmesi gerektiğini ifade eden naslara dayanarak, biat ettiği kişinin ehli olmadığını söyleyerek biatını bozabiliyor. Oysa bu doğru değildir. Bu, biat etmeden önce düşünülmesi gereken bir şeydir. Birine biat ettikten sonra onun ehli olmadığını söylemek, biatı bozmak için yeterli bir sebep değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Başı siyah üzüm tanesi gibi olan, habeşli bir köle bile tayin edilmiş olsa, onu dinleyin ve itaat edin. Normal şartlarda bu özelliklerde olan bir kişi emir olamaz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla bize şunu öğretiyor. Size göre emir olmaya müsait olmayan biri başınıza emir olarak geçse bile dinleyip itaat edin, sakın itaatten ev çekmeyin. İslam zulmü ve çeşitlerini haram kılmıştır. Kulları hakkında mutlak tasarruf etme hakkına sahip olan Allah bile zulmü kendi nefsine haram kılmıştır. Allah kullarına asla zulmedici değildir. Fusilet Suresi 46. Ayet Allah Subhanahu ve Teala kutsi bir hadiste ise şöyle buyuruyor. Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu sizin aranıza da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Bazı insanlar emirin kendilerine zulmettiğini öne sürerek biatlarını bozabiliyorlar. Oysa emirin zulmetmesi, biatı bozmak için yeterli bir sebep değildir. Peygamber dedi ki, benim yolumu takip etmeyen, sünnetime uymayan, kalbi şeytan kalbi gibi olan insanlar size emir olacaktır. Sahabe bu durumda ne yapılacağını sordu. Peygamber, şayet senin malını da alsa, sırtına da vursa, işit ve itaat et, dedi Günümüzde emirin zulmüne verilen örneklerin birçoğu hadiste zikredilen seviyeye ulaşmamıştır. Ulaşmış olsa bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biatı bozmak, itaatten el çekmek yerine sabredilmesini emretmiştir. Ondan dolayı emir senin malını da alsa, sırtına da vursa, sana haksızlık da yapsa, haramı emretmediği müddetçe işitip itaat etmen gerekir. Allah ve Resulü bizden adaletli olmamızı her konuda adaletle hükmetmemizi istemiştir. Ey müminler! Kendinizin ana babalarınız ve akrabalarınızın aleyhinde bile olsa adalete sıkı sıkıya bağlı kalınız ve Allah için şahitlik ediniz. Nisa suresi 135. ayet Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet Bazıları ise İslam'ın adaleti emrettiği naslara yapışarak emirin adaletsizlik yaptığını, ayrımcılık yaptığını, yakınlarını kayırdığını öne sürerek biatlarını bozuyorlar. Emir böyle yapmış olsa bile bu biatı bozmak için yeterli bir sebep değildir. Osman radıyallahu anh döneminde ona karşı ayaklananlar da bu mantıkla hareket etmişlerdi. Bu insanlar o dönemde yaşıyor olsaydılar, Osman radıyallahu anh'a karşı ayaklanan hainlerden olacaklardı muhtemelen. Sonuç olarak yukarıda zikrettiğimiz sebepler, biattan el çekmek için geçerli olan sebepler değildir. Bu emirin zulmetmesinin veya adaletsizlik yapmasının caiz olduğu anlamına da gelmez elbette. Bizim şunu unutmamamız gerekir ki, Emir yaptıklarından, biz de yaptıklarımızdan sorumluyuz. Emir sorumluluğunu yapmıyor diye biz de yapmayacağız anlamına gelmez. Bir sahabe peygambere sordu. Ey Allah'ın Resulü! Kendi haklarını bizden alan ama bizim hakkımızı vermeyen emirler başımıza geçse ne yapalım? Resulullah şöyle cevap verdi. Dinleyiniz, itaat ediniz. Çünkü onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptıklarınız kendinizedir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 40. sayısında yayınlanmıştır.